Euzü billahi mineşşeytanirracim. Lut kavminde bulunan kötü fiiller ve helak sebepleri. 1. Putlara tapmak. 2. Livata yapmak, erkeğin erkeğe yaklaşması. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyrulur. Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de, yapanı da mef'ulü de yapılanı da öldürünüz. İbn Abbas'tan diğer bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç kere Lut kavminin işini livata yapan mel'undur lanetlenmiştir buyurdular. İbn Ömer'den gelen bir rivayete de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Lut'u olanlar, livata yapanlar kıyamet gününde maymun ve domuz suretinde haşr olunacaklardır buyurdular.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 O kadar alçalmışlardı ki, yerlenmelerini bile aleni bir eğlence vasıtası yaparlardı. Hadis-i şerifte buyrulur, Bir kavim helak olacağı zaman, onların meclislerinde münker, kötü şeyler ve masiyet işler yapılır. Nitekim Lut kavmi de kötü işlerinde o kadar aşırı gitmişlerdi ki, iffetli yaşayıp kendilerine nasihatte bulunanları istemezlerdi. Lut aleyhisselama, ey Lut, bu sözlerden, bu nasihatlerden vazgeçmezsen, mutlaka memleketimizden kovulacaksın derlerdi. 5- Yol kesmek, çakıl taşlarını yoldan geçenlerin üzerine atmak. Onlar yol üzerine oturur, yanlarına çakıl taşları alırlardı. Yabancı birisi geçerken de onun üzerine taş atarlar ve onunla alay ederlerdi. 6- Kovuculuk, söz taşımak. 7- Cimrilik. Ramuz ehadiste Hasan Basri'den gelen bir rivayette, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Lut kavminin helak sebeplerini saydıktan sonra hadisin devamında şöyle buyururlar. Bir de ümmetin bu ahlaksızlığa şunu da ilave eder ki, o da kadın kadına münasebette bulunulmasıdır. Yani eşcinsellik. Allah Teala, Lut kavminin helakinden ibret alınması için şöyle buyurmaktadır. وَلَكَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Ant olsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. El-Ankebut 35 Ayet-i kerimede helak olan kavimlerin kalıntılarının insanlık tarihine bir ibret olarak bırakıldığından bahsedilmektedir. Lut Gölü'nün taşıdığı apaçık ayetler gerçekten son derece ilginçtir. Lut Gölü etrafında yaşanan hadiseler kadar arazinin jeolojik durumu da dikkat çekicidir. Göl, Akdeniz'in yüzeyinden 400 metre alçaktadır. Gölün en derin yeri de 400 metredir. Yani Akdeniz'in yüzeyinden 800 metre alçaktadır. Dünyanın deniz seviyesinden en alçak yeri ise ancak 100 metredir. Sanki arazinin yapısı dahi Lut kavminin denaetini alçaklığını göstermektedir. Lut gölünün diğer bir özelliği de tuz oranının yüzde otuz olmasıdır. Bu sebepten gölde balık ve bitki yaşamaz. Bu göle Bahrül Meyyit, ölü denizde denir. Bu lanetli mekanda hayvanların bile yaşamadığı ayrı bir ibrettir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu mel'un kavimle ilgili hadiseler, Tahminen milattan önce 1800 yıllarında bu kâa gelmiştir. Helakin meydana geldiği Sodom ve Gomora bölgesinde o zamandan kalma toz yoğunluğu sebebiyle konserve halinde kalmış ağaçlara rastlanmıştır. Şehir kalıntıları ise ilahi azabın tesiriyle yerin dibine batmıştır. Gölün rengi zift rengidir. İğrenç kokular neşreder. Sanki bu göl üzerinde işlenen günahları bu manzaralarıyla insanlığa arz eder. Sodom gomorre kentlerinin başına gelen ilahi intikamla Pompei faciası birbirine çok benzer. Pompei Halkının Helaki Pompei, Roma İmparatorluğunun dejenerasyonunun sembolü olan İtalya'dadır. Pompei şehri de aynı Lüt kavmi gibi cinsel sapıklıktan batmıştır. Tarihi kayıtlar şehrin yok olmadan evvelki halini tam bir sapıklık, edepsizlik, son noktaya gelmiş bir ahlaksızlık olarak bildiriyor. İsa aleyhisselamdan 70 sene sonra Vezüv Yanardağının ani bir indifası patlaması ile lavlar bir anda kenti haritadan silmiş, ilahi azaptan hiç kimse kaçıp kurtulamamıştır. Ahmak bedbahtlar aleni bir sapıklık halindeyken taşlaşıp kalmışlardır. Bu hadise bir anda olmuştur. Bütün ahlaksızlar bu ilahi azaba bir anda yakalanmışlardır. Kalıntıları hiç bozulmadan günümüze kadar gelerek, büyük bir ibret sergilemektedir. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ani yok olma hadiselerinden, şöyle bahsedilir. Onlara yalnızca bir tek çığlık yetti, anında sönüverdiler. Yasin 29 Pompei halkı da bu şekilde anında yok olmuştur. 2000 seneden günümüze kadar gelen, o taşlaşmış bedbaht insanların çirkin manzaraları, tarihin iğrenç tablolarından biridir. Allah Teala buyurur, ''Biz onlardan önce nice insan nesillerini helak ettik. Sen onlardan herhangi birinde bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun?'' Meryem 98 Tarihin ibret dolu sayfeleri adeta bir milletler mezarlığıdır. İmansızlık, ahlaksızlık ve zulüm milletlerin en belli başlı helak ve yok oluş sebepleridir. İmansız ve zalim kavimlerin sekerat-ı müthiş bir azap ve ilahi intikam tablolarıdır. Aradan 1900 sene geçmesine rağmen bugün Pompei sanki ahlaksız insanların taşlaşmış ibret levhalarını sergilemektedir. Sanki manen hayvanlaşan insan siluetleri. Bu ibret tecellileri onların hakikatini göremeyen hadiseleri nefsani bir duyuşla seyreden idrak mahrumu alıklar içinde basit heykellerden ibarettir. Yerin dibine geçen azgın, iffetsiz ve hayasız bedbahtların mekanı Sodom gomoreyi ve dünyayı kendilerine saadet bahş bir taht zanneden nefislerini putlaştıran Ad ve Semud'un o taştan oymalı ihtişamlı malikanelerini de bugün ancak Baykuşlar şenlendiriyor.